Çalışmama Hadi oradan pis yalancı, yalancı. yalancı. Seni seviyorum. Sevi seviyorum. Sevi seviyorum. Sevi seviyorum Güzel söz söylersen cevabında da güzel alırsın <gülüyor> Sen şu versene Sonunda katsan bu sefer falakaya yatırır. Hadi Efendim bey Çocuklar iki gün dışarı çıkmayacak Başüstüne beyim Hadi bakalım doğru yukarı Hakkınızda şikayet duymayacağım Anlaşıldı mı? Ömer Evet anladım baba Hadi bakalım Nadar o Beyim İstini kaldırdım Beyim Vallahi benim haberim yoktu Ben onları bostan sulamaya yollamıştım Onlar kaçıp Dere başına gitti Mazeret yok Dadaru Mazeret yok Abi ne olur Çek elini bak tüfek patlayacak <gülüyor> Ne olur bir sefer Patlayacak dedim Hadi. sana Çek sen elini <gülüyor> <gülüyor> De... <gülüyor> Durun bakayım ne yapıyorsunuz siz Hiç duracağınız yok Bu çocuğu da hep sen ayartıyorsun Ne yaptık ki Bir daha alırsan babana söyleyeceğim bilmiş o Haylazlık yapacağınızı da kitap okuyun Kitap okuyun <gülüyor> Annem ne zaman gelecek? Bilmem. Bugün mü desem, yarın mü desem? Bastır bir diye bakayım. <gülüyor> gidecekmiş. Annem seni çağırıyor. Hadi gidelim. aman alek salat olsun heket olsun ağlar sultanın ömrü çok olsun kolay kolay kan dökmez yok ata bu sefer iş başka ...Yunan çetelerinin arkasında İngiliz yavru var. İngilizler her seferinde hep başkalarını kullanan kurnaz bir millettir. Geçen seneki Ermeni baskınlarının ardında da İngilizler vardı ya. Savaş çıkmadan şu olanı askeri rüşkiyeye yazdıracağım. Bey... Bu çocuğu da kendin gibi zabit mi yetiştireceksin? Ne var ki benim halinde? Devleti Ali Osmaniye'nin iyaşe masrafıyla geçinip gidiyoruz. Devletimizin her türlü umumi ve hususi nimetlerinden en çok askeriye yararlanıyor. Bey, bu Ömer maşallah çok akıllı. Onu serbest düzgün bir okula yazdıralım diyorum. La bela Hoş geldiniz efendim Nasılsınız Hoş bulduk dadaru Hoş bulduk İyisinizdir inşallah Şükürler olsun senin sandık kulübenin önünde. Sağ olun efendim, sağ olun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Yarın İstanbul'a geri döneceğim. Çocuklara iyi göz kulak ol. Tek başlarını ata bindirme. Hiç merakınız olmasın efendim, gözüm üstlerinde alimallah. Hocam, vahit sayıda birdir. Çokluk içinde kullanılan sayılardan biridir. Mesela vahit isimlerin başında sıfat olarak kullanıldığı halde... ...ehad kullanılmaz. Çünkü ehad eşi ve benzeri olmayan biridir. İhlas suresi yüce Allah'ı tanıtmaktadır. Mesela buradaki Samet'in anlamı... Tamam tamam anlaşıldı. Sen bu işi öğrenmişsin. Hasan sen söyle bakalım. Hangi vaktin ezanı değişik okunur? Sabah ezanı hı hı. Sabah ezanında namaz uykudan hayırlıdır deniyor Niye? Bilmem Sen biliyor musun Ömer? Unuttum Çocuklar sabah ezanı okunduğunda nerede bulunuyorsunuz? Yatakta Yani uykudasınız Evet Tabi uykudan kalkmak zor <gülüyor> Çok zor İşte çocuklar Sabah namazı Allah'la uyku arasında bir tercih yapmayı beraberinde getiren bir hususiyete sahiptir. Bazı hadislerde de sabah namazını kılmamak münafıklığın alameti olarak belirtilmiştir. Ya ben bundan sonra hep kalkacağım. Ben de kalkacağım. Sen zor kalkarsın. Ya her şeyi zaten sen yaparsın. Ömer. Bak kardeşin senden daha küçük. Neden onu kırıyorsun? Kardeşinle güzellikle konuşmalısın yavrum. ...onun kafası çalışmaz. Bak Ömer... ...bildiklerini anlatırken de böbürlenmemelisin. Herkesten fazla bilgi sahibi olabilirsin. Bazı kabiliyetlerinin olması... ...insanları... ...hor ve küçük görmeni gerektirmez. Biliyor da ne oluyor? Hasan... ...söz arasına girmek ayıptır yavrum. Ne diyordum? Her insanda ayrı ve değişik kabiliyetler vardır. Her şeyiyle mükemmel bir insan olamaz... Bizlerin yapması gereken doğruyu ve iyiyi bulmak için çalışmaktır. Kötü ve yanlış olan taraflarımızı düzeltmektir. Yoksa alışkanlıklarımızın kölesi olmaktan kurtulamayız. Allah'a teslim olmak ancak kötü alışkanlıklardan nefsimizi kurtarmakla mümkündür. Kendi nefsinizde uygulamadığınız hiçbir şeyi başkasından beklemeye hakkımız yok. Büyü de öyle. Ne vakit? Boyun at kadar olduğu vakit. O zaman tayları tamar edeyim. Yok onlara hiç yaklaşmamalısın. Çok huysuzlanırlar. Daha alışık değiller. Peki atlar tamardan hoşlanıyor mu? Tabii. Nasıl anlıyorsun? Kulaklarını kısıp oynatırlar. Kuyruklarını sallarlar. Saru amca birazcık Gel bakalım <Gülüyor> Hadi al bakalım Al <Gülüyor> Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor sallıyor hiç göremiyorum Gel, Gel bakalım yeter Heh. Atı huysuzlaştırmayalım Sonra yine yaparsın Hıh Tabiatı korur Ömer Atalarımız yaş kesen Baş keser derler Havayı suyu toprağı Allah bize emanet etmiştir Onları kirletip bozarsak Başka insanların da hakkına geçmiş oluruz Dadarı amca sen bunları nasıl öğrendin? Bana rahmetli babam hep anlatırdı Okur yazarlığı da yoktu rahmetlinin. Anladın mı? Baban bize hiç böyle şeyler anlatmıyor. Ona bunu yapma diyor. Bak Ömer, baban akıllı adamdır. Tahsil yapmış, zabit olmuştur. Ama babam bize hep ceza veriyor. O sizin iyi yetişmeniz için uğraşıyor. Yoksa hep haylaz çocuklar olursunuz. Öyle değil mi? Ha? Kötü alışkanlıklar edinirsiniz. Haylaz çocuklar olursunuz. doğru amca, sen babamdan daha akıllısın. O ne demek Ömer? ...İnsan babası için böyle konuşmaz. Bak, benim okul yazarlığım bile yok. Ama sen tıra içmiyordun, babam içiyor. Hasan! Hasan, kuyunun başından çekil! Sonra içine düşersin, kuyu derin! Üzülme Hasan. Başka karpuz seçersin. İsraf etmeyelim. Beraber halledelim. Ab. Çok güzel karpuzdi. Ömer abim için seçmiştik. Ömer abini çok mu seviyorsun? Çok. Yine seçersin Tarla karpuz dolu Demek ki bu bizim kısmetimizmiş Dadoru amca, ben annemi de çok seviyorum ama... O hep bizi bırakıp İstanbul'a gidiyor Annen de seni çok seviyor Hasan Annenin ailesi hep İstanbul'da Baban da yakında Yunan cephesine gidecek biz burada Ömer abin, dadı ve senle yalnız kalacağız. O zaman hep dereyi balık tutmaya gideriz. Tabii. Ömer abim de gelir. Kadar ol. Gel buraya. Bunu kim yaptı? Hasan yaptı. Hasan Evet. Dün annem gittikten sonra. Peki Dadaruha ne için haber vermedin? Dadaru uyuyordu. Hı. Hasan sessizce kulübeye girdi. Sandıktan kaşığa aldı. Sonra? Sonra da yalan taşında kırdı. Çağır şunu bakayım. <Gülüyor> Babam Hasan'ı çağır. Hasan. Buyur dedi. Gel oğlum baban seni çağırıyor. Baba. Eğer yalan söylersen döverim seni. Söyleme. Pekala, bu kaşayı niye kırdın? Ben kırmadım Yalan söylemediyor. Ben kırmadım Doğru söyle, kızmayacağım Yalan söylemek çok kötü bir şeydir Hayır ben kırmadım, Birim haberim yok Utanmaz yalancı Dadarok bunu eve götür Bir daha dışarı çıkmayacak Dadıyla oturacak Beyim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk dediler. Şunu kulübeye götürüver. Çok akıllı oğlum. Hasan nerede? Hasan cezalı. Ne cezası? Babam ona ceza verdi. Evden dışarı çıkamıyor. Bey, ne cezası bu? Yalan söyledi. Bırakmadan artık! Ona hür yasak! <Gülüyor> Bey niye yalan söylesin? Bizim çocuklar ne zaman yalan söyledi ha? ...da da ruh atlara Hatun bu çocuk yalan söyledi. Ve de cezasını çekecek. Bey, Allah aşkına... ...bu ne biçim ceza? Çocuklar üç aydır içeride mahpus. Veren mi edeceğin çocuğu? Bak hatun... ...senin bu işlere aklın yetmez. Niçin askeriye de işler tıkır tıkır yürüyor... Biliyor musun? Ceza, ceza, ceza. Suçu önlemenin tek çaresi cezadır. İnsanlar cezalarla ıslah edilir. Aklınız fikriniz cezalandırmakta. Suçun sebeplerine çare bulmak neden hiç aklınıza gelmez? Bu zaalar büyüdü mü? Hı hı. Hele Kara benekli görce. Gözleri şişiş kocaman. Beni hep tanıyor. Ya atları tek biniyor musun? Tabi. Hem üstüne çıkmadan tumar bile yapıyor. Takı takı takı takı takı takı takı takı tak. Seninki kulaklarını kısıp böyle böyle oynatıyor. Buyruğunu da sallıyor. Nefes al bakalım. Şimdi ağzını aç Biraz gelir misiniz? Kurşu balasa Evet, difteri Tansiyonu çok düşük Tabız düzensiz Elimizde difteri serumu yok. Hastalık bulaşıcıdır. Bu odaya kimse girmesin. Ya abisi bu odada yanında kalmıyor. Yataktaki çocuk mu? Evet. Olmaz. Yatağını hemen ayırın. Bilhassa çocuklara daha çabuk geçer. Hasan iyi oluncaya kadar bu odaya girmeni yasakladı. Hadi bakalım. Şimdi dadının yanına İstiracım! Ozan seni seviyoruz! İstiracım! Ne var? Ben asanın yanına gideceğim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşağıyı ben kırmıştım. Hangi kaşağıyı? Geçen seneki. Hani, hani babam asanı dövdü. Babama söylersen belki asan da duyar. Belki beni affeder. Yarın söylersin Hayır şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor. Yarın sabah söylersin. Hem Hasan'ın odasında uyuyor. Kardeşin çok hasta. Onu da uyandırma. Ama ben... Tamam hadi yat. Yarın onu öpersin. Ağlarsa seni affeder. Peki. Ah, uh, ah. Uh. <gasps>